Gözne ile adam birden öfkeye kapılarak, siz burada ne halt ediyorsunuz diye gürledi. Yoo biraz soğuk olun bakalım. Soğuk, soğuk dedim de aklıma geldi. Bu balinaları ne diye buza koymuyorsunuz üstünde çalışırken? Şaka bir yana gül tomurcuğum, böyle bir balinadan yağ çıkartmaya kalkmak çılgınlık değil mi? Öteki iskelete gelince hiç iş yok öyle işte. Bunu ben de biliyorum ama kaptan inanmak istemiyor. Adamın ilk seferi bundan önce kolonya yaparmış kendisi. ''Güverteye bir çıksanıza. Bana inanmaz da size inanır belki. Ben de bu pis leşten kurtulurum böylece.'' ''Benim güler yüzlü, tatlı sözlü dostum, senden hiçbir iyiliğe esirgemem.'' dedi stap. Bunu der demez de güverteye fırladı. Orada garip bir sahneyle karşılaştı. Başlarına pomponlu kırmızı yünden takkeler geçirmiş olan gemiciler, balinaları çekmek için ağır palangaları hazırlıyordu. Ama çok konuşup az çalışıyorlar, hiç de keyifli görünmüyorlardı. Hepsinin burnu flok bombaları gibi ileri fırlamıştı sanki. Kimileri arada bir işlerini bırakıp direklerin tepesine hava almaya çıkıyordu. Kimileri de vebaya tutulacaklarından korkarak üstüpü parçalarını katrana batırıp burunlarına tutuyorlardı ara sıra. Daha çabuk içebilmek için pipolarının sapını kırıp kısaltarak boğazlarına ve burunlarına boyna tütün dumanı doldurmaya çalışanlar da vardı. Stab geminin kıç güvertesindeki kameradan gelen bağırışmalar küfürler duydu. O yana bakınca yara açık duran kapının arkasında öfkeli bir yüz gördü. Geminin mutsuz hekimiydi bu adam. Şu sırada yapılan işten vazgeçilmesi için boş yere karşı koyduktan sonra vebadan korunmak amacıyla kaptan kamerasına, kendi deyimiyle kaptan kabinesine sığınmıştı. Zaman zaman kendi kendini tutamayıp öfkeyle avaz avaz bağırıyor ya da yalvarıyordu oradan. Bu durumu gören Stapp, tasarladığı işin iyi gideceğini düşündü. Gersneuil ile dönerek onunla biraz çene çaldı. Bu arada yabancı ikinci kaptan kaptanı hiç sevmediğini, onu kendisini beğenmiş bir cahil saydığını ve onun yüzünden bu yararsız işe giriştiklerini söyledi. Stapp ustaca sorularla Gersneuil'in amber konusunda hiçbir fikri olmadığını anladı. Bu yüzden amber lafa etmedi ama başka konularda Fransızla gayet rahat senli benli konuştu. Böylece ikisi birleşip hemen bir kumpas kurdular. Kaptanı hem atlatacaklar hem de onunla alay edeceklerdi. Kaptansa onların kötü niyetinin hiç farkına varmayacaktı. Kurdukları bu küçük plana göre Gersney'li sözde tercüman olarak Stubb'ın sözlerini Fransızca'ya çeviriyormuş gibi kaptana canının istediğini anlatacak. Stubb da o sırada aklına esen saçma sapan sözler söyleyecekti. Derken kurbanlık kaptan kamerasından çıktı. Ufak tefek esmer bir adamdı. Kırmızı kadifeden bir ceket giymişti. Cebindeki saatin kösteği vardı. Görsneyli Stab'ı kibarca tanıttı. Büyük bir gösterişle sözde tercümanlık görevine başladı. Önce ona ne söyleyeyim diye sordu Stab'a. Stab kadife cekete, saate ve kösteğe bakarak ben bu işten pek anlamam ama dedi bu adamın bence bir bebeğe benzediğini söyleyerek lafa başla istersen. Gersneyli kaptana dönerek Fransızca şöyle dedi. Bu bay diyor ki daha dün bir gemiye rastlamışlar. Bu geminin kaptanı ikinci kaptanı ve altı gemicisi peşlerinde sürükledikleri kokmuş bir balinadan aldıkları bir hastalık yüzünden ölmüşler. Bunu duyunca ürperen kaptan bu konu üstüne daha fazla bir şeyler öğrenmeye can atıyordu. Şimdi ne diyeceğiz dedi Gersneyli Stab'a. Eh madem böylesine rahat yutuyor de ki kendisine iyice baktım bana kalırsa bu balina gemisine bir Senyago maymunu ondan çok daha iyi kaptanlık eder hatta kendisini düpedüz bir maymun saydığımı söyle. Yemin ediyor ki Monseigneur öteki kurumuş balina bu kokmuş balinadan daha da çok zehir saçar çevreye kısacası canlarımızı kurtarmak istiyorsak bu balıkları bırakıp gitmeliymişiz. Kaptan hemen geminin baş tarafına koştu. Gürleyen bir sesle gemiciye, kesme işinde kullanılan palangaları asmamalarını, balinaları gemiye bağlayan halatlarla zincirleri hemen çözmelerini emretti. Kaptan geri dönünce, ''Şimdi ne diyelim?'' dedi Görsneyli. ''Ha şimdi mi? Hmm, dur bakalım.'' ''Eh şimdi diyebilirsin ki kazığı attım ona.'' Sonra stap kendi kendine, ''Onunla birlikte belki bir başkasına da attım kazığı.'' diye düşündü. ''Diyor ki Monseigneur, bize bir iyilik ettiğine çok seviniyormuş.'' Bunun üzerine kaptan, ikinci kaptanla birlikte Stap'a gönül borcu duyduğunu söyledi, onunla birlikte kamerasında bir şişe bordo şarabı içmeye önerdi. ''Sizinle birlikte bir kadeh şarap içmek istiyor.'' dedi tercüman. ''Kendisine candan teşekkürlerimi bildir. Ama kazık attığım bir adamla şarap içmek, ilkelerime aykırıdır. Hemen gitmek zorundayım işte.'' Diyor ki monseigneur, içki içmek ilkelerine aykırıymış. Ama siz sağ kalıp bol bol şarap içmek istiyorsanız hemen dört sandalınızı denize indirerek gemiyi yedeye alıp bu balinalardan uzaklaştırmalısınız. Çünkü bu durgun havada balinalar kendiliğinden akıp gidemezmiş kolay kolay. Stap Hemen sandalını atladı ve Gersneyli'ye seslenip onlara yardım etmek istediğini, sandaldaki yedek halatıyla balinaların en hafifini gemiden uzaklaştırmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Fransızlar gemilerini sandallarıyla bir yana çeke dursun hayırsever stopta mahsus alabildiğine uzun tuttuğu yedek halatıyla göz koyduğu balinayı öteki yana çekmeye başladı. O sırada rüzgar çıktı. Stab balina leşini bırakır gibi yaptı. Fransızlar sandallarını güverteye çekip uzaklaşırken Pekoot gül tomurcuğuyla Stab'ın balinası arasına süzüldü. Stab çabucak balina leşine doğru kürek çekti. Ne yapmak istediğini Pekoot'takilere anlattıktan sonra Kalleşçe kurnazlığının kazancına konmaya hazırlandı hemen. Keskin küreğini yakaladığı gibi balinanın yan yüzgecinin biraz gerisinde bir delik açtı. Denizin ortasında bir kazı yapıyordu sanki. Sonunda kürek hayvanın kurumuş kaburga kemiğine çarpınca bereketli İngiliz toprağına gömülü eski Roma çinileri ve çanak çömleği bulmuş gibi oldu. Stabın sandalındaki gemiciler müthiş bir heyecan içindeydi. Kaptana canla başla yardım ediyor, altın arayıcılarının merakı içinde bekliyorlardı. Tüm bunlar olup biterken, çevrelerinde bir sürü kuş, çığlık çığlığa denize dalıp çıkıyor, birbirlerine giriyorlardı. Stapp umudunu kesmek üzereyken, gittikçe artan iğrenç kokudan da iyice yılmışken, birdenbire bu pisliğin içinden, kötü kokular arasından hafif ve güzel başka bir koku, tertemiz sıyrılı verdi. Bir ırmağın, başka bir ırmakla buluşup, onunla hiç karışmadan bir süre akması gibi. Stapp Kazının ta derinlerinden bir şeye vurarak Buldum, buldum diye bağırdı sevinçle Bir kese dolusu, bir kese dolusu altın Küreyi bırakıp ellerini leşe daldırdı İki avuç acayip bir şey çıkardı oradan Tam kıvamında kahverengi kokulu Winsor sabunla ya da olgun lezzetli güzel kokulu Eski bir peynire benzeyen bir şey Baş parmağınızın tırnağıyla kolayca üstünü çizebilirdiniz bu nesnenin Rengi de sarıyla kül rengi arasındaydı İşte sevgili dostlarım Amber dedikleri budur. Hangi eczacıya götürürseniz bir dirhemi bir altın eder. Altı avuç kadar çıkarıldı balina leşinden. Bir o kadarı da ister istemez denizde kaybolup gitti. Belki biraz daha fazla çıkarabilirlerdi ama sabırsızlanan Ahab bağıra çağıra stabın hemen gemiye dönmesini dönmezse Pekuod'un onları bırakıp gideceğini söyledi. Şu Amber dediğimiz çok garip bir nesnedir. Öyle de önemli bir ticaret malıdır ki, 1791'de Nantucket'lı Coffin adında bir kaptan, İngiliz avam kamerasında Amber üstüne sorguya çekilmiştir. Neden derseniz o günlerde, hatta son zamanlara değin bilginler Amber'in yani kehribarın ne olduğunu tam bilmedikleri gibi, Ambre Gris'in yani Amber'in de ne olduğunu doğru dürüst bilmiyorlardı. Ambre Gris sözcüğü Fransızca, Kül rengi kehribar anlamına gelir. Oysa kehribarla amber apayrı nesnelerdir. Kehribar zaman zaman deniz kıyılarında bulunmakla beraber denizlerden çok uzakta toprağın içinde de bulunur. Ambere ise ancak denizlerde rastlanır. Üstelik kehribar katı saydam kolay kırılan kokusuz bir maddedir. Ağızlıklarda ve incik boncukta kullanılır. Amberse yumuşaktır. Bal mumuna benzer. Öylesine baharlı ve güzel kokuludur ki parfüm üretmekte, emilen haplarda, kıymetli mumlarda, saç pudralarında ve yüz kremlerinde kullanılır. Türkler amberi yemeklere katar ve Kabe'ye götürürler. Hristiyanların Roma'daki San Pietro kilisesine buhur götürdükleri gibi. Kimi tüccarlar kırmızı şaraba bir parçacık amber koyarlar. Güzel koksun diye. Kibar baylarla bayanların hasta bir balinanın leş kokulu bağırsaklarından çıkan bir nesneye böylesine düşkün olacakları kimin aklına gelirdi? Gelmez ama öyle işte. Kimine göre Amber balinadaki sindirim bozukluğunun bir nedeni kimine göre de bir sonucudur. Böyle bir sindirim bozukluğunun nasıl önüne geçilir olsa olsa balinaya 3-4 sandal dolusu müsilhapi yutturulur. Sonra da kayaları dinamitleyen köylüler gibi canını kurtarmak için uzaklara kaçılır. Bir şey söylemeyi unuttum. Bu amberin içinde sert, yuvarlak, kemiğe benzeyen bir şeyler bulundu. Stap önce bunları bir gemicinin pantolon düğmeleri sandı. Ama sonradan anlaşıldı ki bunlar bir mürekkep balığının amber içinde bir çeşit mumyalaşan küçük kemiklerinden başka bir şey değildi. Bu tertemiz, bu güzel kokulu amberin böylesine bir pisliğin içinde bulunmasına ne demeli? Bir anlamı yok mu bunun? Plaus, Korintoslulara, temiz ahlakla, bozuk ahlak üstüne ne demişti? İnsanlar ayıplar içinde ekilip, şanlar içinde biçilir dememiş miydi? Perakeselsus'ta en iyi miskin, en kötü bir şeyden çıktığını söylemez mi? Garip bir şey daha var. Unutmamalı ki kolonya yapılırken ilk çıkan koku kötü kokuların en kötüsüdür. Bu bölümü bu sözlerle bitirmek isterdim ama balinacılara ikide bir yüklenen bir suçun yersizliğini belirtmeden geçmeyeceğim. Balina avına kötü bir gözle bakanlar Fransız kaptanın iki balinası üstüne söylediklerimizin doğrudan doğruyu olmasa bile bu avın kötülüğünü az çok kanıtladığını sanırlar. Bu kitabın başka bir yerinde balina avına baştan aşağı pis, murdar bir iş demenin asılsız bir kara çalma olduğunu göstermiştik. ama yanlış olduğu kanıtlanması gereken bir şey daha var. Sözde tüm balinalar pis kokarmış. Bu iğrenç kara çallma da nereden çıkıyor. Bana kalırsa iki yüzyıl önce gönlantlı balina gemicilerinin Londra'ya gelmesiyle başlıyor bu. Çünkü gönlantlı balinacılar ne o zaman ne de şimdi güney balinası avlayan gemiler gibi ambarlarına getirdikleri yağları denizdeyken kaynatıp eritmezler. Görnlandlılar balinanın taze yağını küçük küçük parçalara bölüp kocaman fıçılara yerleştirerek yurtlarına böyle götürürler. O buzlu denizlerde av mevsiminin kısalığı ve birden kopan sert fırtınalar yüzünden başka türlü yapmalarının yolu yoktur limanda ambar açılıp da bu balina mezarlıkları Gönland dokları üstüne dökülünce öyle bir koku çıkar ki bir doğum evinin temelini atmak için kazılan eski bir kent mezarlığında sanırsınız kendinizi bu kuru iftira ile ilgili başka bir şey de vaktiyle Gönland kıyılarında Schemerenburg ya da Schemerenberg adında bir küçük Hollanda köyünün bulunuşudur Bilgin Fogo von Slag kokular üzerine yazdığı önemli bir kitapla bu köyden Şemerengberg diye söz eder. Adından da anlaşıldığı gibi şemer, yağ, berg de yığın anlamına gelir. Bu köy Hollanda balina filosunun getirdiği yağların yurda götürülmeden önce kaynatılıp eritildiği yerdir. Burada bir sürü fırınlar, yağ kazanları, yağ ambarları vardır. Kaynatma işi başlayınca da bu köye yayılan kokular pek tatlı olmasa gerek. Ama güney denizlerindeki balina gemilerinde durum bambaşkadır. Sırasında dört yıl sefer eden, ambarını tepesine değin yağla dolduran bir gemide kaynatma işi olsa olsa elli gün sürer. Fıçılara doldurulan yağında neredeyse hiç kokusu yoktur. İşin doğrusu şu, ister ölü olsunlar ister diri onlara doğru dürüst davranılırsa hiç de pis kokulu yaratıklar değillerdir balinalar. <laughs> .